Bismillah, alhamdülillah, assalat ve salam ala Rasulullah aleyhisselam. Dersül ders. Aşşir, aşşer eden 10. demek. Bu derste inşallah öğrendiğimiz harflerlere öğrendiğimiz harflerlere bir yenisini ekleyeceğiz. B harfi göreceğiz muntasıl ve muttasıl zamir dediğimiz ayrık ve bitişik zamirleri göreceğiz. Muntasıl ve muttasıl yani ayrık ve bitişik Ni ve indiyi göreceğiz. Ni haricinin ee, mütekellim yasılık kullanımı ve inde mekan zarfının mütekellim yasılık kullanımı göreceğiz. Esma-ı de dediğimiz altı tane özel ee, durumu olan kelime var. Onları göreceğiz. Esma-ı Hufçet'te altı isim demek. Gayrimusariflerden mühennestik t'si alan e, müzekker alemleri, erkek ale, is, özel isimleri göreceğiz. Usametü, e, Talhatu gibi. Bir de Mea dediğimiz mekan ve zaman zarfı olarak bunlar bir zarfı göreceğiz yani birlikte beraber manası dersin tamamında bir kısmında bugün bir kısmını bugün bir kısmını bundan sonra gidersin inşallah <gülüyor> okuma parçasına geçelim Hamidun men ente sen kimsin diye sordu Muhammed'e Muhammed cevap olarak ene talibun bil camiati dedi ben üniversitede bir öğrenciyim. Buradaki B de <gülüyor> D'da manasına geldi. Fi gibi. Ancak B harficerinin bunun dışında ile manasında kullanımı var. E, A eki alabiliyor. İ, Ü, eki alabiliyor. Bu cümledeki konumuna göre değişir. Harf birçok manaya kullanabilir. Zaten bir kısmını görmüştünüz. Mesela fi'yi "e al" manasında gördük. "d" da manasında gördük. Evet. Mesela masada olmuyor. Fi'yi kullandığımız zaman masanın üzerinde. "d" daha daha çok fi daha doğrusu. İçinde. İçinde mesela mescitte oluyor ama Mescidin masada içinde. olmuyor. Bu öyle oluyor mu masada? Yok. Yani bu nasıl oluyor? Üniversitede Üniversitenin içinde değil de üniversite okulunda. ve daha iki. Tamam. <gülüyor> Hamit Eente Talibun Cedidun Yukarıda enteyi ve eneyi gördük. Munfasıl zamir dediğimiz ayrık zanirler. Eente Talibun Cedidun Ben üniversite öğrenciyim demişti ya ona soru olarak sen yeni bir öğrencimsin dedi. Enet talibun cedidun. Evet ben yeni bir öğrenciyim. Sadece nam demesi yeterliydi. Açıklama ihtiyacı olmayan bir cevap çünkü bu. Min ene ente sen neredensin? Ene minel hindi. Ben Hindistan'danım. Mesmuke. Mesmuke. Ma ismuke keydi. İsmül kelimesinin hemze hemzeye basılı olduğu için Mim ile birleştirdik. Mesmuke dedik. Senin ismin nedir? Ma nedir? Soru edatı. İsmuke'deki isim, isim. K ise muttasıl zamirle birleş, Muttasıl zamirdir. İsim kelimesi K ke ile birleşmiş. ismin ismim, ismin ismi, ismimiz, isminiz, isimleri deriz ya hani. Ke şey onu mu? Ya, eki var. Türkçe'de biliyorsunuz. Kalemim. Kalemin kalemi. Kalemimiz. Kaleminiz kalemleri. Değil mi? Buna iyilik eklenir. Bu isimden sonraki eke. Kalemim. Kalem in. Buna iyilik eklenir. Bu Arapçada bitişik zamirle ifade edilir. K gelirse kalemin, ismin, defterindir. Şimdi şu okuma parçasını bitireyim. Hatta bitirmeden yazalım. Ee, muhtasıl ve mutfasıl zamirleri bir yazalım. Siz de benimle yazın. Evet, ben ekberlerim. Ben hedefleri olsun. <gülüyor> mutfasıl zamir. Mutfasıl zamir. Mutfasıl ayrık muttasın, bitişin. Hu ve evet. O O'nun muttasını Hu Hu Yeah. bu en yazar görev miz görün mü saat değil mi en And to... Yerini değiştirdik, şükranım. Öbürlerinde mi yazacak bizler? Ne? Mi? En azın müze müzekkeri meyandasal mı? Yok, müzekkeri meyandası ortak ene. Nahnu da ortak, ene de ortak. Ya aynı. Anı. Evet, bu arada ben okuyayım Kula bir kulağınızı bu tarafa, hatta iki kulağınız. Hu ve müfret müzekker o demek. Muttasıl zamiri ise onun hu. Yani biraz sonra munfasıl ne demek? Mutasıl ne demek? Onun tarifini yazdıracağım, anlaşacağım. Şimdi. Hatta şimdi söyleyelim hemen. Munfasıl ayrı, tek başına kullanılan ve bir anlam ifade eden zamirdir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Münağı tek başına kullanılan ve bir anlam ifade eder, Değil mi? Munfasıl ayrı. Muttasıl ise, Türkçedeki iyilik eki dediğimiz benim, senin, onun, bizim, sizin, onlarındaki ın, in ekleri var ya onlar. Madem muttası zannediyoruz. Onlar da tek başına kullanılmaz kendinden önce bir kelime bulunur. O kelimeyle bitişik kullanılır. Tek başına olmaz muttasılar. Mufasılar tek başına kullanılır. Muttasılar başka bir kelimeye bağlı kullanılır. Türkçe de da aynı. Türkçe de aynı. He. Türkçe de iyilik eklediğimiz o imler, inler, ler, onlar tek başına kullanılmaz. Şey, başka bir kelimelerle beraber kullanılır. Hu ve onun muhtasarı hu o veya onun manasını ifade eder. Hiye o bayan veya ha o bayanın manasındadır. Ente müzekker için sen, erkek kişi için sen. Ke ise erkek kişi olan senin anlamını verir. M.T. mühendis kişi için sen. Yani sen bayan şahıs demektir. Bunun da e, ki'dir. Ki senin bir şeyin. kullanma kelimeye göre. N.E. Ben demektir. Hem müzakker için, hem mühendis için. Dikkat Şu ilk baştaki hı ve H.E.'ye'ye Gayip zamirler denir. O manasına gayip zamirleri. Ente ve entiyede muhatap zamirler denir. Onların müzekkerleri ve mühendisleri ayrı. Mütekennim dediğimiz konuşan ben ise ben ve bizim ise müzekker ve mühendisi ortaktır. Ene ve Nahnu. Tekili <gülüyor> Ene, müfredi tekili Ene, çoğulu cemi Nahnu. Benim diyebilmemiz için benim bir şeyim benim şunum, benim bunun diyebilmemiştim tekellim yası kullanılır. Tekellim yası ye, hareketsiz. Kendinden önceki harfe harfin e, harekesini esra yapar yalnız. Kendinden önceki harf, kelimenin harekesini esra yapar. Ancak kendisi hareketsizdir. İstisnai bir durum var hareket aldığı o da kendinden önceki harf elif veya ya olursa, asa ye gibi. Çoğullara geçelim. Bu sağdakiler müfret, tekil idi. Şimdi soldaki kırmızılarla yazdığımızda kırmızı kalem çoğulları bu. zamirlerin çoğulları. Hani ben, sen, o idi bunlar. Sol tarafta biz, siz onlar. Nedir onlar? Hım, zekker şahıslar için onlar. Onun aynı zamanda muhtasıl da ee, Hım. Hın ne de aynı şekilde? O da bayanlar için kullanılan onlar manasına zamir onun da evet. muttasılı hümne aynı şekilde. Entüm sizler manasına siz veya sizler manasına çoğun müzekkarlar için kullanılan Zamir. Onun muttasılı yani sizin eki getirebileceğim şekilde sizin şekilde sizin diyebileceğim şeyleri kullanımda kım. Ha başlıyor. Müsenna'lar var. Müsenna'ları yazmıyor. Değil mi? Evet. Doğru Onlarla yazalım inşallah. En de sizler manasında bayanlar için kullanılan mühennes mü zamiri, mutlaksız zamiri. Onun mutlaksızı künnede. Nah diyor ise bizler hem müzekler hem mühennesler için kullanılır. Onun bizlerin veya bizim eti getirebilmemiz için kullandığımız mutlaksız zamir de na. Şimdi bunların <gülüyor> bir kısmının kullanımını şeyde göreceğiz. Ee, bu <gülüyor> harfde şey de göreceğiz şimdi Allah Akbar Rahman Hazır Allah şu arada huvveden vehiyden sonra kullandığımız bir de Huma var onu şu araya yazalım humar Huma. humar humar humar humar humar humar humar humar humar humar Aynı şekilde müennes için Bu müzakkar için şu müennesin ikisi de Huma <gülüyor> Huma o ikisi demek Hani ve bayan için aynı. Ben sen o bir siz onlar diyoruz ya evet. Oradaki Bir de arada Türkçe'de olup Mayıf da Arapça'da olan o ikisi hani iki ayrıdır Türkçe'de olmayan. iki Arapça'da vardır ve o ayrıdır demiştik daha önce, defalarca. bir, iki ve çoğul vardır Arapça'da. Türkçe'de ise tekil ve çoğul vardır. İkil yoktur. İfade olarak. İki kişiye de biz, biz deriz veya siz deriz. Çoğul yaparız yani. Ama Arapça'da iki farklı. Huna, o ikisi. Zalik etçilkenin bunlar onlar işaret zamiri. Bunlar şahıs zamiri. Bu, şu, o. Bunlar, şunlar, onlar. Bu işaret. Bir şeye işaret eder, gösterir. Bunlar ise şahıslar için kullanılır. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. İki sayesindeki fark o. Bir aynı şekilde ente ve entinin mühennesi var. Entuma. Müsenna şu tınav, Aslında bunu derp sakralarda görsek daha iyi değil mi? Entuma Entuma Kuma Kuma ne sayının? Hocam entüm küm Oradan bir kez daha sorabilir misin? Antun siz erkekler demek. Evet. Küm. Küm ise sizin, siz erkeklerin. Antun ne siz bayanlar, Kun ne siz bayanların. Sizin yani. Nahnuna biz bizim. bizim. <gülüyor> evet. Ha bizim. yazdıysak geçelim. Şimdi Mesmuke'yi inceleyelim. Mesmuke. Ma-suredatı. Nedir? i̇sm keye muzaf. Hani mutlaksız zamirler tek başına kullanılmaz bir isimle kullanılır veya başka bir kelimeler kullanılmaz dedik ya. Ke'nin başına, bak en yanında mutlaksız zamire bakın. Ke'nin ön, önüne ismun kelimesi gelmiş. Ne olmuş? i̇sm ke olmuş. Yani manası sen erkeğin ismi. Değil mi? Senin, Senin. ismin. Veya sadece biz kısa senini söylemeden ismin dersek de anlarız. İsmim. İsmim deseydik, ismi derdik. Değil mi? İsmuhu. Yukarıya şimdi çıkalım. Bizim bir sopamız vardı Evet. Evet. İsmuğu, manası onun ismi, onun ismi. ismi, veya onun ismi. İsmuha, İsm. o bayanın ismi. İsmu, İsmu ki ismuke, senin. senin ismin veya ismin, evet. değil mi? İsmin. İsmu, İsmu ki bayan. sen, bayan olan karşımdaki muhatap ile konuşuyorum. Senin ismin veya ismin. İsmi, ismin veya benim ismi. Geçelim şimdi. İsmuhum veya Esma'uhum. Esma'uhum biraz ayrı. Şöyle yaparsak. Esma'uhum. Onların isimleri. İsimleri. i̇simleri. Esma'uhun ne? O, bayan. o bayanların isimleri. İsmukum veya Esma'ukum. Isimleri. İsimleriniz veya isminiz. Sizin isminiz esmâukum ne veya ismîkunne siz bayanların isimleri veya mecrâs bunlar ismi kelimesi olursa siz bayanların ismi esmâunâ i̇smi, ismimiz isimlerimiz, isimlerimiz. şundan anlaşıldı mı biraz? <gülüyor> Anlaşıldıysa derse geçelim. Evet. Mesmuke manası İsmin nedir? Senin ismin nedir? Konuştuğum şahıs müzekker olduğu için K kullandı. Orada mesela Hamit Muhammed'e değil de Hatice'ye hitap etseydi Mesmuki diyeceğim. Değil mi? Değil mi? Evet. Maşallah. Evet. Kabirde sual sorusu olacak. Men Rabbuke senin Rab, Rab, Rabb'in kim? Rab, Bayana sorulursa ben, ben, ben, ben, "Men rabbuki." Rab. Rab. değil mi? Çoğula zaten sormayacak. Herkese hmm. tek tek soracaksın. Dolayısıyla "Men rabbukum?" yok. Ne yapacağımı sorulacak tamam, bu, tamam, bu Herhalde <gülüyor> delil mi ya? Çok oldu hocam. Men rabbuke. Orada diyor Arapça mı konuşulacak bize ya? Yani? Ben öyle biliyorum. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü ben Rabbüke diyeyim. Biz de Yorabcıyı öğrenelim ki cevabı ne <gülüyor> İnşallah. Allah kolay gelsin. <gülüyor> <etmiş. gülüyor> cevabı da söyle. Rabbi <gülüyor> Allah. Rabbi Allahu. Öğrendin mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Mesmuke. İsmin nedir? Cevap. İsmi Muhammed. Im. İsmi Muhammed'in bak. Mesmuk ederken mai kaldıralım. İsmu ke derken ismun kelimesi ke'ye oldu. Muzaf muzaafın ileyh. Muzaf kelimen ne yapardı? Kendini düşerdi. Ismun ke olmadı. İsmu ke oldu. İsmu ke burada isim kelimesi muzaftır. Ke muzafun ileyh'tir. Demiştik ki şu mütekellim yası için. Bu mütekellim yağısı kullanılırsa kendisi hareketsizdir. Kendinden önceki harfin harekesini esre yapar. İsmi dedik. İsmi. İsmu'i İsm değil. İsmi. Dikkat edin oraya. Yani mütekellim yası kendinden önceki ilk harfi olan mimi ötre'den esre'ye çevirdi. Çünkü ya ya harfi esreyi ister. Esreyi talep eder. biraz zor geleceğiz. için. Bunun aslı ismiyyedir. İsmiyye. Sonra o bazı ilal kaydığı gereği ismiye dönüşür. Ve mütekellime az. Kendisi hareketsizdir ancak ondan önceki harfi esre yapar. Kesre yapar. İsmi, ne demek? İsmim, adım nedir? Muhammedun. Muhammed Anlaşılıyor Bilmiyorum. Anlaşılıyor. Evet. Vemen hazel fetellezi meake Vemen hazel fetellezi meake El feta veya feten şey Yok. Genç ne? adam, genç kişi, delikanlı denir. Erkek. erkek. Bu genç adam, hangi genç adam? Ellezi. Ona bir sıfat geldi. Meake Mea, birlikte, beraber mm yanında bir beraberinde bulunan manasında me'ake senin beraberindeki yanındaki birlikte olduğun e, genç adam bu genç adam kimdir ve men soredatı kimdir hazal feta bu genç adam hangi genç adam bir tane sıfat geldi elledemeake beraberindeki genç adam kimdir Tamam mı? Beraberindeki derken me'ake'deki K'yi ke de söylüyoruz, me'a'yı söylüyoruz. Mea birlikte, beraber demek. K senin beraberin, senin birlikte olduğun, senin yanında olan manasına. Beraberindeki bu genç adam kimdir? Huve zemiili. Zemili. Zemilun okul arkadaşı. Sadiy'den farklı, Sadiy genel arkadaşı. Okul arkadaşı Zemîl'ün. Onu biz mütekelli miyasına muzaaf yaptık. Zahvet takibine soktuk. Ne oldu? Zemîli oldu. Peki bunun mütekelli miyasına değil kefer. Yani sana ente'ye muzaaf yapsaydık zemîluke olacaktı. Değil mi? Zemîluke. Luke. Ötre, Ötre duruyor. Ama mütekelli miyasında mütekelli miyası talep ettiği için zemîli dedik. Ne demek? O benim okul arkadaşım. Veya o okul arkadaşımdır. Anlaşılıyor değil mi? O okul arkadaşımdır. Benim mi diyebiliriz de demeyebiliriz de. Denmezse şaşırmayın diye ikisini birden söylüyorum ben. Mane anlaşılıyor mu? Halbense hayır anlaşılıyorsa o zaman benim söylemeye gerek yok. O okul arkadaşımdır. O arkadaşım. Nerede de demeyebiliriz. He. Evet. Bir şöyle bir şey var. Benim ismiyle erken orada yeğenin iki nokta sonra ama alttaki zemiri de yok. O, yazılır. Değil. İkisi de yazılır. Yazılmazsa da fark etmez. Mana değişmez. Yani. Çünkü bu noktalama işaretleri yani noktalarda <gülüyor> <bu>. harfler noktaları <gülüyor> İslam <'ın> ilk döneminde <gülüyor> de yoktu. Ali Radya'nın zamanında çıkartıldı. <gülüyor> Yabancıların Arapça şey dini öğrenmelerinden dolayı Arapça yabancı olmasın anlaşılsın mesele Yoksa yani, yani onlarda yani, yani, Nun'un, Zen'in Z'nin, Ş'nın, S'nin nok noktası yoktur. Onları öyle kullanıyorlardı. Bizim gibi ecnebiler karıştırmasın. Ecnebi yabancı demek. Ya, Şartmayın, gülmeyin. Ecnebi yabancı demek. Bizim gibi yabancılar, yani dili Arapça olmayanlar, Müslüman olunca, Kur'an'la, sünnetle tanışınca mecburen bu böyle bir şey yöntem bulunuyor. Noktalama yani şey işaretleri başlasın. kullanılmaya başlandı. Yoksa isten kullanılmıyor. De işte. Harekeler de sonradan şey değil mi? Harekeler yani. Evet. <gülüyor> Biz ki de kaldık, de kaldık, yani, harika, nasıl yapıyor? Bayan müzekkel olarak. Nasıl soracağımızı mı? Kimden olduk, känded, kimden? Ne bir şey de soruyor mesela? De diye soruyor. De ki. Ah, soruyor? Deyip. Aa, o zaman. <gülüyor> evet. Devam edelim. Ehu ve ey dan minel Hindi. Huve nereye nereye gider huve? zemiliye gider değil mi? Ona ifade eder. Evet. O benim okul arkadaşım dediği zemili yani kim? Evet. Beraberlik genç adam. Ondan bahsediyoruz. Evet. O da Hindistan'dan mı? O da Hindistan'dan mı? Niye Hindistan'a kalktı buraya? Çünkü Muhammed Hindistan'dandı. Evet. Öyle değil miydi? Evet. En emnel hindi değil miydi? Evet. O Hindistan'dan olduğu için e, Hamit ona da, o da senin gibi, sen olduğu gibi Hindistan'dan gelme mi? Oralı mı? manasına. O da Hindistan'dan mı dedi? Cevap: La, Huve min el-Yaban. Hayır, o Japonya'dandır. Evet. Hamid, mesmuhu. Ma ismihu idi. İsmin kelimesinin hemze semze vesli olduğu için birleştirdik bununla mesmuhu. Yani bakalım karşıya. Onun ismi nedir? Değil mi? Ma nedir? Onu çıkartalım. İsmuhu. Nedir ismuhu? Onun ismi. onun ismi. Ma nedir? Mesmuhu. Hani ismim, ismin ismi diyorduk ya. İsmi nedir? Veya onun ismi nedir? Daha iyi anlaşılması için. İsmuhu Hamzettü. İsmuhu Hamzettü. Hamzettün değil. Hamzettü. Niye? Sonunda mühennestlik t var. Özel isim birinci alamet. İkinci alamet mühendislik tesisi var. Dolayısıyla iki illet bir araya geldi gayrimun oldu. Değil mi? Gayrimun oldu. Gayrimun olması için bir kelime ne gerekiyordu? İki tane illet veya iki illet tek bir illet gerekiyordu. Birinci illet özel isim olması birinci illet. Onun yanına özel isme ait olabilecek altı tane illetten birisi de bulunursa ki bunlardan birisi de mühendislikti. Mühendislik tesisi değil mi? tü. Gayrimusariftir. Birinci illeti alem, özel olması. İkinci illeti müemdeslik tersi taşıması. Hamzatü. Hamza. Ben burada bir şey sorabilir mi? Şimdi Arap e, kültüründe ya da edebiyatında önce nerel oldu sonra ismi soruluyor. Türk tersi. Genel şey bölüm diyorsa Arapçıdan mı? Madri. Madri. Bilmiyorum ilmin yarasıdır derler. <gülüyor> Gerçekten. Ya biz Arap Araplı'nın inşallah o seviyeye geldiğimizde adama ilicem benim nekettiğimi. Kaç tane çocuğun var desen de hoş gördük herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl düzenletti de ikinize kurmalıyız kaç tane şey Baştan var adamın. Var. <gülüyor> Bu da öyle <gülüyor> bir fırtına gördün mü? Hanımı soruyor. Neden soruyor? Sorun gide. Güli O da ölmüş, Ben de 3 tane güldüm. Ben genç diyor on beş tane çocuğu varmış. kendikinden. Ah, ikiden eşit. Evet. İsmuhu Hamzatu. Onun ismi Hamzadır. Hamid Ma lugatuke ya Muhammedu. Ya. Ha şimdi daha geldi. Ey Muhammed. Lugatın dilin nedir? Senin konuştuğun, kullandığın dil nedir? Lugatiyel urdiyetü. Lugatiyel urdiyyetu. Bunun asıl lugatiyyidir. Lugatiyy. Ancak ondan sonra, mütekellim yasından sonra e, eliflamlı bir kelime gelirse birleştirmek için lugatiyy diye uzatılmaz. Lugatiyy demek de mana çıkmaz. Ondan dolayı lugatiyyel denir. Rabbiyallahu der gibi. Rabbiyallahu, Rabbi Rabbiyi Allahu, birleştirdiğimiz için Rabbi Allahu. Lugati el Urduyetü, Lugatiyi el Urduyetü. Anlamamız için. Dilim Urducadır. Urduca. Urduca. Urdu. Urdu'nun bir ilçesi. Urduca. Urduca Hindistan, Pakistan ve e, ne var orada bir de Afganistan'da kullanılan dil alfabesi, kullanan Allah'ın Arapça ancak dil farklı Urduca deniyor ona bende bir şey var o, abine sen getir yanında işaretler var, size yok mu? işte Japonca var Japonca'nın üzerinde yok mu o şey? yok mu, şey evet. şöyle bir neyse şimdi dersimiz bunlar. burada var resmi Arap alfabesi kullanıyor, yalnız yazım şekli falan biraz farklı Osmanlı gibi Osmanlıca gibi, evet <gülüyor> evet, lugatim dilim Urducadır. Çünkü Hindistan'da, Hindistan'da, Pakistan'da, Afganistan'da Urduca dili kullanılır. Arapça bilirler, çoğu bilir. Ehye lugatun sahletun. O kolay bir dil midir? Ne kolay bir dil olan? Urduca. Urduca el Urduyetüdür zaten. Ben Urduyetüm. Türkçede et Türkiyyetüdür. Türkiyeti Türkçe demek. Urdu yeti Urduca demek. El İngiliziyeti İngilizce. Evet. El Arabiyeti Arapça. Lughatu demek Arapça olduğu anlaşılıyor mu yani? lugat kullanmadan anlaşılır evet. Ehiye lugatun sahletun o kolay bir dil midir? Yani Urduca kolay bir dil midir? Nam, hiyelugatun, sehletun. Evet o kolay bir dildir. Ve hamzetü ma ve hamzetü virgül ma ve hamza onun dili nedir? ma Şimdi burada bir ee, hatırlatmamız gerekiyor. Gerek muttasıl zamir olsun, gerek mutfasıl zamir olsun. Zamir kullanıldığı zaman o zamirin raci olduğu, döndüğü, ifade ettiği bir isim, şahıs bir şey olacak. Bilinen bir nesne olacak. <gülüyor> raci diyorsun, dönen, ona dönen, ona ait olduğunu bileceğimiz bir alamet olacak. Şimdi böyle durup dururken konuşurken mesela e, Arapça dilinde konuşurken o geldi mi desek uygun olur mu bu? O kim? Her şey Bilmiyoruz. Kullanılmaz böyle bir şey. Değil mi? O diyebilmemiz için ondan önce bir şey geçecek. Mesela bir araba lafı geçecek. Mesela babamız, annemiz neyse, işte arkadaşımız falanca flancı öğrenci. Değil mi? Şimdi Arapçadan konuşuyoruz. Bugün Arapça dersi yaptık. İşte arkadaşlar ilgiliydi şu buhtla. Ondan sonra Muammer Hoca'yı göremiyorum. O niye gelmedi? Bak Muammer Hoca dedim sonra o niye gelmedi dedim. O'yu Muammer Hoca'dan sonra kullandım. Muammer Hoca'dan sizin. o gelmedi. Kim? O gelmedi. Veya o niye gelmedi? Kim o? Anlaşılmaz. Ha o zamirin kullanılması için ondan önce o zamire ait bir e, asıl menba olacak. Bahis geçecek. Yoksa zamir kullanılmaz. Tamam mı? Veya başka bir örnek verelim. Benim ve senin manasındaki mutlatsız zamirler anlaşılır da çünkü o bir kişiye dönecek. Veya bizim sizin manasındaki kelime anlaşılır. Yani kaleminiz yok mu? Veya kalemimizi kırdılar dersek anlaşılıyor da ancak kalemi kırmızıydı desek kalemi onun kalemini o zamiri kime gidecek? Kim olur, meçhul. meçhul. O zaman ona ait bir e, o zamirin dönebileceği ait olabileceği bir nesne gerekiyor. Ona raci diyoruz biz. Zamirin raci olacak. döneceği bir şey gerekiyor. Asıl gerekiyor. O bahis geçecek. Ondan sonra zamiri kullanabilir Özetle de gaib zamirlerini. Yani. Hüvehiyye, hüm hünneyi. Özetle de bunlar. At kurdu. mi gaib zamir deri hocam? Tabii ki bilinmezinden dolayı. Muhatap, hitap edilen, konuşulan, ilişki kurulan demek. Mütekellim, konuşan demek ben konuşan, sen muhatabımsın. Üçüncü şahıslar ise gaip şahıslardır. Bilinmeyen, kayıp olan <gülüyor> şahıslar. Şimdi, burada dersimize dönecek olsak ve Hamza Tüp bölümündeki Hamza'yı çıkartalım. Ma'lugatuhu <gülüyor> on dilin nedir? Kimin dilin nedir? Bir önceki Muhammed geçtiniz. Mesela. Var mı böyle bir şey? Mümkün mü? Yok. Gerçi daha ileri safhada, daha ileride tamzadan bahsettik de bu okul arkadaşına şundan bundan ancak burada anlaşılmayabilir. Çünkü o an sözü değiştirmiş olabiliriz. Başka birisinden bahsettiği olabilir. O sebeple Lugat-ı Hu'daki Hu zamirinin ait olacağı, dönece bir şahıs olacak. Her zamirden önce, ondan önce bir ee, o zamirle ifade ettiğimiz kişi veya nesnelerin anlaşılacağı açık bir isim olması. Türkçede de bu öyledir. Biz dil olarak bunu görmesek de, bu bilmesek de mananın anlaşılması için öyle gerekiyor. Değil mi? Efendime söyleyeyim. Bugün firmanın, A firmasının otobüsü devrilmiş yerine anlaşılması ee, firmanın otobüsü devrilmiş desek hangi firmanın? Yüzlerce firma var. Değil mi? Ona bir şey gerekecek. Veya onların yolcusu çokmuş. Çoğu hastanadaymış. Kim o onlar? Biliyor muyuz? Bilmemiz için önce firmadan bahsedeceğiz. Kent firmasının otobüsü devrimiş. Veya kentin otobüsü devrilmiş. Allah korusun. Ondan sonra kullanacağımız her zamir bize kent firmasından hatırlattır. Değil mi? Onların yolcusu bugün çokmuş. Kim onlar? Kent firmasındadır. Değil mi? Evet. Burada da ve hamzetü ma lugatuhu derken luatuhudaki hu'nun racı olacağı, döneceği kendinden önce geçen bir tane açık isim gerekiyor. O da hamıza. Bu hamıza onun için bir hatırlatmadır. <gülüyor> Karışıklı olmasın veya anlaşılmazlık olmasın diye anlaşılmazlığı gidermek için bu isim gerekir. Bunu biz direkt Hamza var ya Hamza onun dili nedir diye de tercüme edebiliriz. Direkt Hu'nun yerine Hamza'yı koyarak Hamza'nın dili nedir diye de sorabiliriz tercüme. İkisine söyleyelim. Hangisi kolayımıza gelirse. Hamza onun dili nedir diye diyebiliriz. Hu'nun yerine direkt ondan önceki Hamza'yı koyarak Hamza'nın dili nedir de diyebiliriz. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki devam ediyoruz. Hamza'nın dili nedir? Sorusuna cevap Lugatuhul yabaniyeti Burada Hamza'yı kullanmadı. Niye? Lugatuhul yabaniyetteki hu, lugattaki hu'nun kime ait olduğunu biliyoruz. Hamza'ya ait. Değil mi? Onun lugati Japoncadır. El yabaniyeti Onun dili lugati Japoncadır. Ve hiye lugatun sabit Ve o zor bir dil. Hiye ney? Hiye? Mühendis. Yani <gülüyor> Japonca. Ha, Japonca. Peki ondan önce yani o Hiye'den önce Japonca geçmeseydi mesela lügatuhu lihabaniyet demeseydik de Hiye lugatun sahabetini deseydik anlaşılır mıydı? Bak Hiye münfasıl zamir o zor bir dildir. Neyi zor bir dildir? Japonca. Japonca yok ki ortada. Japon o hiyenin dönebileceği bir dil olacak. Ondan önceki ona hiyye diyelim. El yabaniyetü, et türkiyetü, el e, falanca, el filanca. Değil mi? Hı. Evet. Gerek mutlatsız zamirler için, gerek müfasız zamirler için, özellikle de gayip zamirler için kime neye ait olduğunu bilebileceğimiz bir alamet olacak. Kendisinden önce olacak. Kendisinden önce olacak. Kendisinden önce olacak zamirin raci olacağı kaynağı hep ondan önce arayacağız biz. Bakalım şimdi hu kendinden sonraki alt cümlede aranmaz. Kendinden önceki yerde aranır. Lugat olmaz çünkü onun muzafı. Ma olur mu? Olmaz. Soredat çünkü. En yakın ne var? Hamza var. Zamirin döneceği mevki ana kaynağı ararken yakından uzağa doğru gideriz. Mesela ve hiye lugatun sabetünde hiye munfasıl zamir. Hiye nereye döner? Ondan önce vav var. Ondan önce el yabaniyetü. Genelde birbirlerine çok yakındırlar bunlar. Uzak değiller. Ama uzak olarak kullanıldıklar da vardır. Ama genelde yakındırlar birbirlerine. Kendinden öncekinde arayacağız. Hiye'nin döneceği yeri. Hu'nun döneceği, Hu'nun döneceği yeri. Evet. ''Eyne ebu ke ya Muhammedu'' Ebu'nun kelimesinin manası ''baba'' demek. Devamı veriyor. Devamı veriyor. Neyi devamı? Sağubet'ü'den sonra yine devam ediyor. Neyi o? Japonca'nın altını ve örnek vermiş. ''Elluvatü'l-Yabaniyet'' yazıyor. O, o Japonca Japonca dili diye altına açıklama yazmış da Arapça yazdığı için <gülüyor> Japonca bu işte demek istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> resim, altı evet, resim altı yazısı o bilgi yazısı Adam <gülüyor> eyne ebu ke ya muhammedu ey muhammed ebu ke baban nerede ebu ke baban nerede, <gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede ne <gülüyor> ebu ke baban veya senin baban anlaşılmayacağını Endişelersek seninle onun da katarız başına Senin baban nerede? Demek ki Ebu kelimesi ne, de, ne demektir? Baba demektir Baba. Şimdi Araplarda bir künye geleneği var biliyorsunuz. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve künyesi Ebu Khasimdir. Khasim'in babası. Ebu. Ebu Khasim. Ebu Hureyre. Ebu Hureyre Kediciğim babası. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Baba, şey, Bekir'in babası. Ebu Bekir bir isim değildir. Künyedir. Onun ismi Abdullah Abdullah. Ebu Hureyre'nin ismi Abdurrahman. Hureyre kedicik deyince bildiğimiz şu kediden ma Bildiğimiz değil. kedicik. Yok Arapça kelime olarak. Tritinel <gülüyor> kedi. kedi, yani. mi kedicik? Şey Herun da kelime. Herun. Hey'le. Çok kedicik dedim şöyle. Herun kedi demek. Hır, hır yapar ya, oradan da o isim vardı. Kedi, Kedini, doğru da ben bir daha hatırlatayım. Arapçada bazı kelimeler çok kelimeler, bizim... bazı nesneler çok kelimeler ifadeler. Ve Biz bizim... derler ki aslan diye ifade edebilmenin bin türlü yolu vardır. Bin kelimeli ifade edilir. Bizde örnek mesela e, af buyurun eşek, merkep gibi. Gibi. O... Heh, gibi. Kara kaçan, Arapçada da öyle. Hayır. İlkel geliyor. Evet. Ama bizim dilimize girmiş. Yani Bizi. bir o hayvan tarif etmek iç için. gibi. Evet. Arapçada bu biraz daha fazla. Herrun her kedi demek. Onun e, ismi ta taskere dediğimiz Hureyre ise kedicik, küçültme, sevimleştirme eki de bu. Onun bir tane Radıyallahu anh kedisi varmış. Akşamlar yatmadan ağaca boyarmış ki yiyeceğini yedirip ağaca koyarmış oradaki. Gezelletermiş. Sabah kalkınca da yanına alır gezdirirmiş. Ondan dolayı ona kediciğin babası derler. Ebu Hüreyre kunye. Allah razı Ali Radıyallahu anh'ın künyesi de Ebu Turab. Toprağın babası. Niye? On toprak diye bir oğlu yok ki. Hasan ya, Hüseyin var. Yerde yatarmış Topram Fatıma Radıyallahu hayla Kavga etmiş. Kusmuş <gülüyor> Gitmiş şeye yatmış. Mescide yatmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın damadının önüne gelmiş. Ali nerede? Kavga ettik gitti. Nereye gitti? Mescide gitti. Gideyim ben onun gönlünden alayım diye düşünmüş. Gitmiş anda bakmış ki yüzünü yere koymuş. Toprak yüzüne yapışmış. Tam Mescitte halı falan yok. Yok demişler. <gülüyor> kalk, e kalk Ebu Turab. Kalk Ebu Turab demiş. Toprağın babası kalk demiş. Oradan o lakap kalmış ona. Ebu Trab, Toprağın babası. Ayşe validemiz çocuğu olmuyor ya hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi o ya Resulullah diyor ben Ebu Abdullah'ım diyor. Abdullah şey töbe Ümmü Abdullah'ım diyor. Abdullah'ın annesiyim diyor. Tamam sen öylesin diyor. <gülüyor> Gibi. Ebu, Ebu'nun kelimesi şey baba demek. Ümmü'nün kelimesi anneydi biliyorsunuz. Künye vardır. Künye kü kültürü nedir o? Anne ve baba ilk çocuğunun ismiyle künyelenir. Çoğunlukla da bu künye meşhur olur. Falancanın babası, falancanın annesi derken. Ümmü Süleym, Süleym'in annesi. Ümmü Seleme, Seleme'nin annesi. Bunlar isim değil. Bunların hepsi künye. Ebu Leheb de şeyde geçer. Ebu Leheb de Leheb'in babası. Ebu Cehil. Cehil. Ebu Cehil. O da Resulü verdiği için. Cehalet babası. Cehalet babası. Bunlar künye. Künyeden döndük şimdi tekrar derse ebun kelimesi baba demek. Ebu ke senin baban veya baban nerede? Eğne Ebu ke. Ya Muhammed. Ya. Muhammed ebi fil Kuwaiti. Ebu ke idi. Mütekellim yarısına muzaaf olunca ebi oldu. Benim baba. Babam, benim babam. Fil Kuwait, kuveyt, kuvveyttedir. Hüve Tabibun Şehirun. O ünlü, meşhur bir doktordur. Kuveyt'te meşhur bir doktordur. Ve eyne ümmüke ve annenlere de, senin annen nerede? hiye eydan fil kuveyti mea ebi. O da babamla birlikte kuveyttedir. Mea ebi. Mea birlikte beraber demek. Ebi babam ile birlikte, babamla birlikte. Fil kuvveyt, kuvveyttedir. O da, hiye, ey dan, o da. Hiye, müderrisetün hunake. O, orada öğretmendir, bayan öğretmendir. Hiye kim? Bayan anne, O, annesi, annesi. annesi. O dedi, o. Kim o? Şey, e, Muhammed'in annesi. Ümmü Muhammed, Muhammed'in Evet, Muhammed'in annesi. Muhammed'in annesi yani e, Ümmüke derken yukarıda Ümmüke dedi ya hani evet. annen nerede dedi ya o annen kelimesi geçmeseydi hiye eydan fil kuvvet diyebilir miydi? Hiyeyi kullanabilir miydi? Anlaşılmazdı. Anlaşılmaz annesinden annesimden değil mi? Veya herhangi bir bayan kim olursa olur. Evet. Dolayısıyla zamirlerin gerek mutlası gerek münfasıl, Bunu yazıyor. Bunu mutlaka bir tarafa not edin. Gerek mutlası gerek münfasıl Zamirlerden önce özellikle de zamirlerden önce onun dönüp dolaşıp kendisine ait olabileceği bir açık isim olacak. Ben kendinden önce olacak. Kendinden önce olacak. Kendinden sonra gelecek olan kim? Kim? Efendim? Kim? Kim? Ümmü K'deki K, Muhammed'i ifade eder. Hani Muhammed'den konuşuyoruz ya, Muhammed'in annesine bahsediyoruz diyoruz. Ümmü K, o K, Muhammed'de ait değil mi? Evet. E, e, de, tamam, de. Ümmü, şimdi şey ki olmuş. Genelde karıştırıyoruz. Konuşacağımız, konuştuğumuz kişi bayan olsaydı o zaman Ümmü Ki annen nerede diyecektik. Evet. raci kelimesinin anlamısı raci dönem demek hangi cümleyi <gülüyor> muttasıl ve munkasıl muttasıl ve munkasıl zamirlerden önce <gülüyor> o zamirin dönük ait olabileceği Açık bir isim bulunmak zorunda. Merhaba <gülüyor> nasılsın? Güzel. <gülüyor> evet. Devam edelim. Ezehebte ilel kuvveyti ya Muhammedu Ey Muhammed kuvveyt'e gittin mi Zehep Burada mazi fiilin çekimini e, gördük. Zaten kısmen görmüştük. ve haracayı görmüştük. Şimdi ona Zehep'e haracan başka. Yani o gitti, o çıktının dışında sen gittin, sen çıktın manasına muhatap çekimini gördük. Zehep tu. Zehep te. Zehep ti. Zehep tüm. Zehep tünne gibi. Burada ne? Zeheb te. Siz bunun üzerine gittin diye yazın. İnşallah biz bu ders biraz ağır oldu. Bir dahaki derse mazi fiilin çekimini size yazdıralım. Bunu ezberleyeceksiniz inşallah. Yani o gitti, o ikisi gitti, onlar gittiler. O iki bayan gitti, tövbe. O bayan gitti, o iki bayan gitti, o bayanlar gittiler Manasına ve devamı mazi fiilin çekimini ders olarak verelim ezberleyin inşallah. Bunun üzerine sadece şimdi zehepten üzerine gittin diyelim. Ey Muhammed kuvveyte gittin mi? İslam hemzesinden dolayı. Yine eliften dolayı. evet. Gittin mi? Cevap naam zehep tu. Evet gittin. Zehep te zehep tu'ya dönüştü. Sorarken sen yaptın ettim mi derken te idi ben yaptım derken tüy oldu. Ona bir The Heb Tü. The Heb Tü. B cezmiyle. The Tü. O kitapta bir kısım matpatası var. Bunları düzeltin işte. Ee, The Heb Tü. Bizim Yasin Efendi hep The kullandık kullandığımızı, Ah The Heb Tü'yu de öğrenelim. Hadi bakayım. <gülüyor> Hadi bakayım. Evet. Hamit soruyor tekrar. <gülüyor> Eyne Ebu Hu Eyne Ebu Hu Onun babası nerede? Dese Kim o onun babası? Yok. Yok. O zaman Ve zemîlüke Ve okul arkadaşın Senin okul arkadaşın. Eyne Ebu Onun babası nerede? De ki Hu'nun döneceği yere gideceği yer neresi? <gülüyor> zemîlüke değil mi? Evet. Zemiyuluke. Ve zemiluke, eyne ebuhu. Ve okul arkadaşın var ya, Eyni ebuhunun babası nerede? Veya direkt okul arkadaşının babası nerede? Anlaştık mı buraya da? Burasını anladık mı inşallah? Anladık. Güzel. Ve zemiluke, eyne Ve okul arkadaşın var ya, onun babası nerede? Veya okul arkadaşının babası nerede? Şey, ebuhu fil Kuveyt'te veya sadece huve fil yabani. yabani. mi? Peki. Ebuhu veya sadece huve fil yabani. O Japonya'dadır. Ebuhu'nun babası Japonya'dadır. Huve tacirun kebirun. O büyük bir tacirdir. Büyük bir tacir. Eleke ehun ya Muhammedu. E leke ehun ya Muhammedu. Ey Muhammed, senin bir erkek kardeşin var mı? ''E-hun'' erkek kardeş. Görmüştük daha önce bu kelimeyi. Ehu mi? olarak yalın görmüştük. El ehu. El ehu olarak marife görmüştük. Yani. Ehun leke. Li harfi ceri biliyorsunuz. Ayetlik ifade ediyordu. Açık isimler önce kullanıldığı zaman Harekesi esreydi. Mutlatsız amirlerle kullandığı zaman harekesi fethaydı. Hatırladınız <gülüyor> mı? Şimdi bunun onun kullanımı gördük. Leke Leke. Senin sana ait bir erkek kardeş var mı? Ey Muhammed cevap. <gülüyor> li şey, yelik belirtiyor ya abi. Tekrar ke kullanmış. Li e, iyilik ek değil. Li harficerdir. Li harficer zaten iyilik. Neyin ama? Onun in de neyin? Senin Sen neyin yani Muhammed burada da kullanmış yani. Muhammed'e zaten iyilik sorsa. E nasıl soracaktık orayı? İşte onu bilmiyorum da zaten A, li, li kullanıyor de. ya <gülüyor> iyilik ifade ettiği için. Bir yazılma şekli var mı diye. Yok. Zaten iyilik Sen... Muhammed'in iyiliği erkek kardeş. Böyle kullananlar. Öyle olur muydu? Yok olmaz. <gülüyor> evet. Şimdi o zamir şey işte, kullanacağımız e, ifade daha doğrusu muhatap için ol değildi. De, Gaib için olsaydı Muhammed'in derdik. Lihamidin derdik. Ama <gülüyor> Li Muhammed'i Li ente de demiyoruz da ente'yi e, şeye çeviriyoruz. Li <gülüyor> <K 'ye demiştim>. Muhammed'in <gülüyor> oradan da işte soruyor. Şimdi Türkçe yani. Türkçe sor bunu. <gülüyor> li Muhammedin <gülüyor> ne demek? Muhammedin demek, değil mi? Muhammedin. Muhammed'e konuşurken Muhammedin erkek tamam. kardeşi var mı denir mi? Tamam, Muhammed senin erkek kardeşin var <gülüyor> mı tamam. denir? Tamam. Hah. <gülüyor> Na, cevap. Nam <gülüyor> li akhun vahidun. Evet benim bir erkek kardeşim var. Li ekun vahidun. Aslında bu mütekelli miyası zamirler için kulağım, zamirlerden önce kullanımında halı olur demiştik. Leke, lehu, leki, leki, lehum, lehunne. Lena. Miyası mütekelli miyası ile kullanımında mütekelli Aslında ne demiştik? Hep kendine harfin esresini talep eder. Ondan dolayı le-i olmadı da, li oldu. Li li benim ekun vahidun vahid bir tek demek benim bir erkek kardeşim var benim bir erkek kardeşim var ismuhu usametu onun ismi usamedir ismuhudaki hu nereye gider Ekun'a giderdi evet. niye çünkü en yakın ve ifade edebileceği manacı da o en yakında da o var Nam İsmuhu Usâmetü deseydi de olurdu. Evet. Yani erkek kardeşim var. Onun ismi Usamedir deseydi olurdu. Çünkü namdan sonra bir açıklama gerekmiyor. Değil mi? Olumlu cevap çünkü. Ve huve me'i hünâ fil medînetil münevverati. Ve huve me'i O me'i, benimle beraberdir. Me'i, me'akey Senle beraber me'i benimle beraber. Hı. Tek kelimesini gördünüz orada. Burada o benimle, benimle beraber. Hehe. Huna burada Fil Medinetin Münevveratiydi O burada Medine-i Münevvere'de benimle beraberdir. Hı. Benimle birliktedir. Huna burada. Huna oradaydı. Huna burada. burada. Vali uhtun vahidetun. Ve benim bir kız kardeşim var. Uhtun vahidetun. Ehun vahidun. Uhtun vahidetun. Neden? Ehun müzekker. Sıfatlı müzekker olacak. Uhtun müennes. Sıfatlı müennes olacak. Veli uhtun vahidetun. İsmu ha zeynebu. Onun ismi zeyneftir. İsmu ha. İsmu hu değil ismu ha. Neden? Çünkü bahsettiğimiz e, kim? Bir müennes şahı. Dolayısıyla evet. neyi kullanacağız? Hiye, mutlatsız zamir olarak hain mutlatsız zamir olarak hiyeyi kullanacağız. Değil mi? Evet. İsmuha, onun ismi. Yani o bayanın ismi, o ci, e, dişi olan kişinin ismi nedir? Zeynep'tir. Kız kardeşinin ismi. Evet. İsmuhu, o müzekker kişinin ismi şudur. İsmuha, o bayan kişinin ismi şudur. Anlaşıldı. İnşallah birleşiyor. Yavaş yavaş. yavaş Devam. Vehiyye fil Irak'ı Me'a zevciha Vehiyye fil Irak'ı O Irak'tadır. Kimle beraber? Me'a zevciha Kocasıyla beraber. Eşiyle beraber o Irak'tadır. Me'a zevciha Zincirle meyzafette ki var. Me'a zevciha adam dolayı zevcu değil de zevci olduğu ha da e, zevci kelimesinin muzaafını deyhe. Zevc. Zevc'ün zevc'ün koca demek. Eş manasına da geliyor. Yani ha, kocası. onun kocası. Onun kocası. Kadın hiç bu yani onun eşi zevcetu daha çok kullanıyor ama zev, zevcuhu da denilse anlaşılır ama daha çok zevcetuhu zevcun zevcetün denilirse. yani burada maa kesralanıyor değil mi zevcet mea oz kesralar mea zevc zevcihaledi ya zevcuhu zevcihi olur veya zevcetihi olur zevcetihi Öyle değil mi? Zevcuhu sanki kullanmıyor. Ne aile? Şimdi meaile demek lezzetli. Zevcuhu kullanır yalan halde. Me aile dersen me aile birlikte. He zevci. Me az zevci var. Ve eştim. 5.3'ü bitirsem hocam. Olur. Gelirim. 2 saatim var. Sen bu dersi sen kapalıdır Önceki dersi ben hiç anlamadım abi. Bunu anlayamıyorum. Hiç anlamadım. He. Devam ediyoruz. O kocasıyla beraber Irak'tadır. Dedik. Devam. birlikte Dilik de Beraber. Meazevciha. Ha onun. adam sonra gelen neyse o kelime onunla birlikte onunla beraber diye tercüme ediyoruz. Meazevciha kocasıyla eşiyle beraber. Anlaşılmadı mı? Bir üstteki Me'i benimle birlikte. Ye evet. benim oluyor ya abi. Evet. Beraber. mühendisun onun eşi, yani Zeynep'in eşi, Irak'taki Zeynep'in eşi nedir? Mühendisdir. Measız yalın halde kullanıldığı için zevciha dedik. Mea kullanınca zevciha oldu. Zafet terkibiyle Muzaffinliyem'in kelime kesir alandı. Değil mi? Hı hı. Devam. Hamit ders uzayınca çenelerde düşürüyor başkanı. Dikkatler dağılıyor. He mi? Dikkat dağılıyor. Otomatik bakıyor. Peki Evet. Son iki cümle okuma parçasında. E indeke seyyaretün ya ehi. Ehi. Ehun kelimesi mütekelim yazsam uzağa. Ey kardeşim. Ey erkek kardeşim. E indeke senin yanında, senin mülkünün altında bir seyyaretin, otomobil var mı? Senin otomobilin var mı? Burada yok. Sen otomobilin var mı? E indeke E indeke seyyarat Senin gayrı akil bir şeyin var mı? Demek için li kullanıldığı gibi inde de kullanılır. Ancak senin akil bir şeyin var mı? Annen, baban, kardeşin, öğretmenin, öğrenci neyse akil dediğimiz, akıllı senin akıllı bir şeyin var mı demek için inne kullanılmaz li harri? leke uhtun, leke ehun, leke mühendisun leke müderrisun leke ammun leke halun, leke haletun amcan, dayın, öğretmenin şunun, leke efendim, talibun ancak senin bunların var mı demek için inneke talibun denmez <gülüyor> <gülüyor> i̇ndeke müderrisun denmez. İndeke ebun, indeke uhtun denmez. Ne denir? Leke denir. Ancak gayraki bir şeyin var mı? Leke kalemunda diyebiliriz. Ama daha çok indeke kalemunda var mı? Deriz. İndeke kalemunda. Kalemin var mı? İndeke. Senin yanında kalem var mı? Peki, ya tam ya da tam, tam motomat şey ifadesi var. bu. E indeke seyyaretun. Senin yanında int indun neydi kelimesi yanında, yanında berabirdi birlikte. birlikte. Senin yanında otomobil var mı? Manası <gülüyor> senin otomobilin var mı? Eindeki kalemun kalemin var mı? Eindeki defterün defterin var mı? Ama buna lekiye kalemun desek de bu da kullanılır. Daha çok inde kullanılır. Ne zaman gayrâ akil bir şeyin ifadesinde inde kullanılır. Gayrâ akil. Ne demek gayrâ akil? cansız. Akılsız, kelwin, köpeğin var mı? Gittun, kedin var mı? Akil bir şeyin var mı demek için? Bir daha hatırlatalım. yani akıllı. Yani insan. Değil mi? İnsan. O zaman inde kullanılmaz. Li haricinde kullanılır. Leke, lehu, li. Hepsi. Li ebun, li uhtun, li ümmün li ammetun, li halun li haletun indi kalemun indi kalemun indi sebburakun indi kitabun fehimtun yani şimdi hem kalemin var mı diyoruz hem kalem yanında mı yanında bir kalem var mı demek kalemin var mı demek Çok, çok basit. Abi, Cebinde paran yabını... var mı? Paran var mı? Yani illaki cep kelimesini kullanmaya gerek yok. Olur. Yok. Paran var mı? E indike. Ama şöyle olmaz mı abi? Kitabın var mı? Kitabın var. <gülüyor> yanında kitabın Hı, var mı? Da, Nasıl ifade edeceksin bunu? Ulanıyor Türkçe, ulanıyor Türkçe ama yanında, düşünüyorsun. Yanında Türkçe düşünüyorsun. Arapça düşüneceksin. Hocam şimdi of. falan var mı deyince üzerinden var, evden var, bankadan var. Şimdi. İşte o var ya abi işte. Yanında yani senin yanında şu an hali hazırda mevcut mu? İnde diyor ya abi. İndirken. Hali hazırda var mı? İndirken. Tamam mı? Tamam abi. Yanında araban var mı? Peki. Yanında bir araba var mı? Yani araban var mı? Evet. Bunu böyle ezbereceksin Yasinciğim. Çok aleyh-i İmran 19. ayette in de Allah'a innetin in de Allah'a İslam. Allah katında. Allah katında hak Din işli İslam'dır Ey kardeşim, otomobilin var mı? E indeke seyyaretun ya ehî. La Ma indi seyyaret. Hayır, otomobilim yok. Hayır, benim yanımda bir otomobil yok. Bu bozuk bir tercüme. Benim otomobilim yok. C estir, c estir, c estir, c estir. İndi derracetün Benim bisikletim var. Hamzetü indehu seyaret. Cümlesinde hamzetü'y sil. Indehu sayyârat. Ne Ma manası? ne var? otomobili var. Kim o? O Hünün dönüp dolaşıp ee, bakıcı şey yapacağı, ait olabileceği bir açık isim lazım. <gülüyor> Nedir o? Hamza. Hamza'nın otomobili var. Hamza var ya Hamza, onun otomobili var. Yani, yani bizlerim var ki onun otomobili Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. <gülüyor> Bu dersi bitirdik manasında öyle değil mi? ben inanmadım. Allah